Tarık vücut cübbesi içinde ondan gayrı yoktur gibi sözlerin manalarını zevk ve hal ile vakıf olursun. Şimdi burada vücut cübbesi kendi zaman tarikat düzeyinde tarikat düzeyi olan e, yaşamda biz anlıyoruz ki beden vücut cübbesi içinde ondan gayrısı yok. Halbuki hakikatte ise genel vücut olarak, yani mevcut varlık, mevcut olarak bu mevcudun cübbesi diye belirtilen sınırları içerisinde haktan gayrisi yoktur. Demek. Yani kendi cübbesi değil. Değil, yani beşeri cübbesi değil. Bir manada onu da anlatıyor ama gerçek manada alem cübbesi içerisinde onun varlığından başka varlık yoktur. Demek istiyorum söyle Mahal. Kimenin mülkü yev? Illallah el wahid el mülk kimindir? Wahid ve kahar. Allah'ındır. Kitabının manası burada çözülür. Biz bunu beklersek eğer ahirette bu ayetin hükmü ile karşılaşacağız ve duyacağız diye o yine olacaktır ama onun bunun karşısında peruşal oluruz. Eğer burada bunu idrak etmezsek orada şaşırır kalırız. İşte bugün. Limenil mülkül yevm Kimindir? Bugün kimindir? Kimindir? Vahid ve kahhar Allah'ındır. Allah Allah. Yani Allah kişi beşeriyet hükümleriyle kendine ve aleme bakış açısını değiştirmedikçe bu ayetin hükmünü idrak edemez. Bu ayetin gerçek yönünü idrak edemez. Ne zaman ki aleme baktığında hakkın varlığından başka bir varlık görmeyecek. Hani bir başka ayette de Gökler ve yerler değiştiği zaman e gök ve yer bir başka gök ve yerle tebettül ettiği zaman, değiştiği zaman diye geçer. İşte yerlerde ve göklerde değişecek bir şey yok. Aslında bizim düşüncemizde değişiklik olacak. Ve aleme bakış açımız değişecek. Dolayısıyla alemi değişmiş göreceğiz. Yani beynimizin gö seması değişmiş. değişmiş olacak. Bizim idrakimiz değişmiş olacak. İşte <gülüyor> vahit ve kahhar olan Allah'ındır bugün. Yani hiçbir varlık yoktur. Ancak varlıklar vardır ama hakkın varlığıyla ile kain ve Hiçbir varlığın kendine as varlığı yoktur. İşte vahid yani tek olan ve de kahhar olan bu kahariyetlerden geliyor. İşte kişinin düşünce yapısında diğerlerinin yok olması, ortadan kalkması kahar hükmünün neticesinde meydana geliyor, işte teklik, vahitlik ve de kahar hükmü ortadaki çok görünen varlığı kaldırıyor. İşte bu kahhar ve vahit hükmü tecelli ettiğinde bir mahalde, artık orada haktan başka hiçbir şeyin bulunması mümkün değil. İşte onu anlatmak istiyor. Bu manaya ifadeye vakıf olarak zahirde haktan dair mevcut olmadığını arif olursun. Misalen anlatılan dört turdan, birinci turda önfüs, enfüs, iç alem, ikinci turda afak, dış alem, üçüncü turda enfüs ve afakın bir şey olduğunu, nihayet dördüncü turda da cümlesinin hakkın zatında mahvolmuş olduğunu anlattık. Bunları da idrak ettiysen beşinci tura doğru yoluna devam edersin. Beşinci turun da hali söyledir. Evvelce belirtilen turların derecelerini birleştirip öylece müşahede edersin. Evvelce düşünülen, anlatılan dört turu da birleştirip öylece müşahede edersin. Varlık odur dersin. Bu vakabın sahibine İbnül Vakt, yani Vaktin Oğlu tabiri kullanılır. Bu halde idrak edilirse altıncı tuğra devam edilir. Şimdi İbnül Vakt nedir? Biraz bunu açalım. Burada kısaca geçmiş. Bu makamın sahibine İbnül Vakt yani vaktin oğlu tabiri kullanılır. İşte zaman, vak, an, e, dehir denilen yerlerin düzeyleri Zaman, efal aleminde geçerli olan bir zaman birimidir. Vakt ise esma aleminde geçen zamanın ismidir. Vakt derler. Yani esma, e, hak, rab isimlerinin geçtiği yerde zaman hakkında konulan, kullanılan tabir vakittir. Vaktir. O vakti hatırla ki işte esma aleminde oluşan hadisenin, Neticede Efal alemine zuhurunu belirtmek istiyor. İşte o vakti hatırla ki dedi Reis-i Garibek, "Ebi Reis-i tam karşılığı mıdır diye ben altındaki manamdır. Reis ve iz o vakti hatırla ki, kale dedi dedi. Ne izdir? Her yani oradaki o manadır. Babasının tasarrufunda hiçbir söz sahipliği yoktur. Hiçbir şey diyemez. Baba, ama gerçek tasarruf Vaktin oğlu iken haktan başka kimseyi göremiyordu. Burada bir üste geçti ve kendinden gayrı kimseyi göremez hale geldi mevcudatta. Bütün eşya kendine bağlı olarak müşahede eder. Çünkü bütün alem kendisini ondan seyrediyor seyrediyor. Aynen, Kendi olarak evet. seyrediyor. Evet. Evet. Enel Hakkı üstünde bir. Evet. Enel Hak dördüncü mertebenin evet. çarpmasıydı. Yani evet. Evet. ilk. yani e, Esma düzeyinde evet. Rab düzeyinde kendini bulmaktı. Burada zatî buluş var evet. şimdi. Sıfat buluşu ve zatî buluşa doğru yönelme var. Hani e, birisi diyordu hani büyüklerden okumuşuzdur. Her nereye eğilsen her şey olmayana yana eğilir. Min hükmü burada çıkar. İşte altıncı turda çıkar. Bütün eşya kendine bağlı olması işte nereye eğilsem oraya onlarda eğilir hükmü buradan çıkar. Ve bunu müşahede eder. Ve cübbemin içinde Allah'tan gayrı yok. Ve iki alemde de gayrım var mı ki? Dışında var mı ki cübbenin evet, iki alemde de gayrım benden başkası var mı ki demeye başlar. İşte bütün alemde tasarrufta kendinin tasarruf etmekte olduğunu idrak etmesi zati olarak kabul ettiği benliği aslında ilahi benlikten başka bir şey değilmiş. Yani kendinin gerçekten zati tecelli olduğunu, zatın zuhuru olduğunu idrak ettiğinde başka bir varlık göremediğinden ve de görmesinin kural olmadığından en geniş kapsamda kendini bulmasından, kendini bilmesinden ortaya gelen bir idrak neticesinde Alemler benden meydana gelmiştir der ve bu söz gerçektir. Bu sözde hiçbir yanlışlık yoktur. Ancak bu sözü duymakta ve dinlemekte yanlışlık vardır. Eğer bu sözü söyleyen kişiyi bir mahal olarak kabul edersek, bu söz beşerin ağzından çıkıyor dersek, burada biz yanılırız. Ama o da onu beşer olarak söylerse o da yanılır. Taklit olarak söylerse yanılır. Eğer gerçekten bu sözü söylüyor ve sözünün sahibi ise işte o yer hakkı tam zuhurudur. Ve de söylenen yerli yerince ve gerçektir. Ama dinleyenin burada rolün mühimidir. Yani nasıl amadaydı, dinleyen olmadığı için, anlayan olmadığı için amadaydı. Eğer bu sözü gerçek olarak dinleyen, anlayan varsa bu söz tahakkuk eder. Aksi halde yine kendinde kendi olarak vardır. Kim yüz bin kulak duysa, gerçeğini idrak edememişse yine kendi kendindedir ve kendiyle olur. Ve hükmediyordur. Dolayısıyla zamanın babası hükmündedir. İşte bunları da idrak ettikten sonra yedinci tura doğru yola devam edilir diyor. Yedinci turda salik, yani sülük eden, bu yolda giden, küllü külliyi bir Fena ile kendini kaybedip halis olarak tam yokluğa erer. Burası bir başka hal. Bundan sonra beka içinde beka hasıl olur. Ne hal ve ne de makam ile sıfatlanır. Müşahede ve marifet tamamıyla kaybolur. Müşahede ve marifet. Yani bir evvelki, de, evvelki yaşantı kaybolur diyor. Yani vaktin babalığı hükmü dahi kaybolur. O dahi gider. Ya korkunç bir şey Bu halin tarifi ve izahı olmaz. Mümkün değil. Yok. Yani kelimeyle ifade edilmez. Kelam ile anlaşılması evet, mümkün efendim. değil. Zira burası tam bir yokluk makamıdır. Yokluk halinde olan bir şeyi varlıkla ortaya koyup çıkartmak mümkün değil. Ancak işte izafi, yani anlatım olarak i, ifadelerini, vuruşlarını ortaya koymak mümkün. Dememiz dahi izah gayesi iledir. Makam dahi denemez. Yoksa bu mertebe sahibi için ne makam olur, ne nişan olur. Ancak ehli zevk olanlar zevk ile ve hal ile yaşarlar, anlarlar. Arif bu makama vasıl olduktan sonra ki burası makamı cemdir. Allah Allah. Cemden farka gelirse hakkani bir vücut, ve onu süsleyen yeni bir elbise verirler. Böylece de hakikatine arif olur. Bu da hadis-i şerifteki Rabbını bilir. Hükmünün sırrını anlamaktır. İşte böylece Hakk'a arif olunur ve mecazi bir itikatla kendini kayıt altına almaz. Hani başta evet. söylüyordu ya evet. arif mecazi bir itik itikatla kayıtlanmaz. İşte Arif-i Billah hükmü buralara geldikten sonra tahakkuk edecek bir meseledir. Şimdi o diyor, bu halin izahı olmaz. Olmaz çünkü âvâ yaşantısı vardır orada. Eğer âvâ yaşantısında dedik yani etrafta varlıklar olsa dahi anlatamadığı için anlaşılamadığı için âvâ hükmündedir. İşte o yaşantıya gelen kişi de zahirdedir, ortadadır. Ama halini anlayacak kimse olmadığı için anlatılamaz. Yoksa anlaşılmaz demek değil. Kendi için meşhur olan bir şey değil. Evet. Ama onu anlayacak için ancak o düzeye doğru yaklaşmış bir ayna. Ayna oluyor ya ayna lazım ki aynada seyrini, aksini seyretsin. Aksi halde tabi seyri olmayınca yaşam da olmaz ve o kendinde gizli kalmış hükmünde olur. Ancak ehli zevk olanlar zevk ile bu hali yaşarlar. Arif bu makama vasıl olduktan sonraki burası makamı cemdir. Alınız burada cem, şimdi cemler de değişik. Birinci cem makamı, efal aleminde fiiller alemindeki topluluğu idrak etmek birinci cemdir. Ondan sonraki esme alemindeki e, rububiyet halindeki topluluğu müşahede etmek, seyretmek ikinci cemdir. Sıfat alemindeki topluluğu, varlığı seyretmek, müşahede etmek üçüncü cem, cemdir. Cem-ül-cem-ül-cem cem, cem ile fetholdu Ebbab-ı dedikleri bu Hazret-ül Cem dedikleri en son cemdir. Yani efal, esma, sıfat, zat hallerini toplamış olan bir cemdir. Yani bütün cemleri toplamış olan bir cemdir. Buradaki bahsettiği cem, efal halindeki cem değildir. Yani bunu belirtmek lazım. Sonra bu cemden farka gelirse şimdi cem halinde yani ava halinde Dilerse ha, onu orada bırakır. Gizli hazini olarak kendi zatında varlığında sabit ve gizli olarak bırakır. Eğer aleme rahmet etmeyi dilerse şefaat ı Muhammedi'yi meydana getirmek dilerse onu tekrar döndürür Üzülürüm. ki bu daha sonra gelecek. Birinci e, seyir, ikinci seyir, üçüncü seyir diye orada bunu daha geniş manada anlatacak. Eğer dilerse onu tekrar dünyaya döndürür, beşeriyetine döndürür. Yalnız bu beşeriyetine dönmesi ilk beşeriyetiyle yaşaması şeklinde olmayıp tamamen izafi bir yaşantıdır. Varlığı ile yokluğu bir olan bir yaşantıdır. Hiçbir kayda girmeyen, giremeyen daha doğrusu, girmesi de mümkün olmayan, bir varlık. İşte, mü? Müslümanlara, e, ders verme şeklinde de kabul edebilir miyiz? <Gülüyor> i̇şte yol gösterici olarak. Evet, evet, evet. Ee, ne demişti baştan? Utluvul vesilete. Evet, evet. İşte vesile evet, budur evet, ancak. Evet, evet, evet. Evet. Evet. Vesile. Yani hakkani vesile budur. Her tarafa vesile vardır ama evet. zati vesile ancak bu mahalleden. Evet, evet. Meydana gelir. <gülüyor> Korkunç bir şey. Ve de yani müthiş bir lütuftur bu. Evet, evet. Beşeri. Öyle bir çelme takar, öyle bir tekme atar, öyle bir perde çeker ki kıyamete kadar kişi uğraşsa, o orasla o perde yaşması mümkün olmaz. Millet. efendim demiş bir tanesi yani kim adamlarından bir tanesi zannediyorum kadı o günün kadısı muhitin arabidir demiş yani bugünün zındığı muhitin arabidir demiş dağılmış meclis o soruyu soran kişi o cevabı veren kişinin arkadaşı birlikte giriyorlar yalnız kalıyorlar efendim bir şey daha merak ettim bugünün gavsı kimdir diyor bugünün gavsı Muhyiddin Arabidir diyor. Adam şaşırıyor. Ama efendim diyor nasıl şey diyor. Zındığını sorduk o dediniz. Gafsını sorduk o dediniz. İşte oğlum diyor. Gafsliyet ile zındıklık öyle birbirine yakın haldir ki diyor. Onu birbirinden ayırmak herkesin karı olmaz. Tamam. Çünkü çerçeve, çemberin alt ucu. Biri zındıklıktır biri gafsliyettir ikisi de aynı mahalle zora gelir. Ya davsiyet makamında olan kişi bunların ikisini de yaşar. Yaşayamazsa eksikliktir, davsiyet makamı meydana gelmez. Çünkü hakkın varlığından başka varlık yoksa, davsda hakkın varlığını ortaya koyuyorsa, dolayısıyla her türlü ahlaka bürünür ve her türlü yaşamı yaşar. Bu ve buna kimse bir şey diyemez ve mani de olamaz zaten. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani tasarruf eden o çünkü. Çünkü bütün, onda, bütün tasarruf onda. İşten için ee, bazı büyük zatlara birkaç söz söylediği için kellesi gidiyor da, bazı büyük zatlar ne sözler söylüyorlar da dokunamıyor kimse. İşte garsiyet makamının üzerindeki e, şiddetinden, asaletinden yanına yaklaşamıyorlar. Birisi aynı şeyi söylüyor, kelle gidiyor, birisi onun çok daha üstünde sözler söylüyor, dinliyorlar, geçiyorlar. Bu işler işte gerçekten büyük işler, zor işler, ince işler. Zaten insan büyük ve ince olarak yaratılmıştır. Yani kendi varlığı itibariyle büyüktür. İdraki ve itibariyle de incedir, zariftir, vardır yani bunda. Ama diğer bir tarafta en altların aşağısına da giden orada da yaşar. Bir çünkü aşağıya gmesin işte. İşte aşağıya gidip de orada kalmak insan için i̇şte. zül olan evet. budur. İşte bu evet. insanlığa yakışmamış. Bu işte yedinci turda, yedinci tur tamamlandıktan sonra Cenab-ı Hak dilerse onu kendinden bir lütuf ile yani bir libas giydirir gönderir diyor ya. Onda değişik bir hal zuhura gelir. Onunla derken o kendi varlığında olan şey değil. Yani bir libas giydirir demesi ona bir özellik vermesi demektir. Bazen bu özellik cömertlik olarak zuhur eder. Yani cömertlik ağır basar. Bazen merhamet ağır basar. Bazen celal ağır basar. Bağırır, kral döker. Bazen ilim yönü ağır basar. O şekilde gelir. Dolayısıyla bir lütuf ile muhakkak bir lütuf ile meydana gelir ve o şekilde hayatını sürdürür. takip ki dünyadaki günleri bitinceye kadar hayatını devam ettirir. İşte bu kişiler böylece hakkı arif olunur ve olurlar ve mecazi bir itikatla kendini kayıt altına almazlar. Yani ibadet ediyoruz, işte Kur'an okuyoruz, zikrediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi herhangi bir kayıtla kayıt altına girmek ve yaptığı her şey gerçektir ve bunu gerçek olarak ne yapıyorsa gerçektir yaptı ve bunu kimse de durduramaz, mani olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir, ölmeyince bulamadım yolu Hakka. Ölmeyince, ölmeyince bulamadım. bulamadım yolu Hakka. Onda oldum hay ve yaşadım beka. Kendimi kendim yitirdim, yine buldum kendimi. Olursun, hiç edince kendi, kendini Ölmeyince bulamadım yolu hakka Burada ölmeyinceden maksat Kendi beşeriyet varlığını Ortadan kaldırması Ölmesi demek, kişinin yok olması demek değil yani izafi benliğini Var zannettiği benliğini Nefsaniyetini, arzularını Ortadan kaldırıp, bir müddet olması Ortadan kaldırıp, kendinin yok Olduğunu müşahede etmesi Şuurlanması işte başka türlü hakka yolu bulamadım. Çünkü bunlar en büyük perdedir. Aynı zamanda lütuf olmakla birlikte kişinin benliği, beşeriyeti en büyük perdesidir. Onda oldum hay ve yaşadım beka. İşte kendi varlığından çıktıktan sonra onun hayatıyla hayatlandım ve artık baki oldum. Ölmez diyor. Kendimi kendim yitirdim. Başka varlık yok ki. Kendini kendi kaybetti. Çalışma suretiyle izafi benliğinden kurtuldu, kayboldu. Ama bu sefer yine buldum kendimi. Derken ilahi benliğiyle meydana çıktı. Gerçek benliğiyle meydana çıktı. Varlığını buldu. Hep olursun hiç edince kendi benliğini. Kendi benliğini kaldırdın mı, hep olursun. Diyor. Hiç edince benliğini. Yani kendini hiç olarak kabul ettiğinde hep olursun. Yani her nereye baksan kendini seyredersin demek istiyorum. Bundan, bundan sonra Arif bildi ki bütün aafak ve enfüste tecelli eden bir zat ve bir hakikattır. Allah, Allah. Tek zat ve bütün hakikatler ayrı ayrı ayrı ayrı bildiğimiz şeyler tek hakikat. Yani bütün esma ilahiye tek bir isimden ibaret. Burası sıfat bölgesinden evet. bahseder. Yani esma e, düzeyinde ayrı ayrı isimler vardır. Fakat sıfat bölgesinde tek bir hakikat vardır. Ama bu hakikat öyle bir hakikat ki bütün hakikatler içerisinde mevcut. Ama açılmamış vaziyette. Nasıl diyelim bir ceryan. Mesela e, Maraj'da külli bir ceryan. Her şeye geldiği zaman açılıyor. Bir değişik hale getiriyor. İşte bu şekilde. Başkası yoktu. Cümle vardır bir varlık, bir can, bir tendir. Hakikat birdir. Parçalanmış ve bölünmüş değildir. Görünen her şey zuhur yeri ve aletidir. Çünkü alet olmazsa o iş meydana gelmez. Bir alet olacak, bir zuhur yeri olacak ki onlar meydana gelsin. Yani hakkı bilmenin en kolay yolu, en zor yolu aslında ama birleştirmekmiş ne kadar zıt ismi birbiriyle intibak ettirebilir, birleştirebilirse kişi hakkı tanıması o kadar geniştiriyor, o kadar artıyor zıtları birleştiriyor, anda birleştiriyor. anda kendi varlığını idrak ediyor, bakıyor ki bunlar hep kendinin kendi fiillerinin zuhura çıkması bir şey ne kadar çeşitli olursa olsun, tek mahalden çıkıyorsa o tektir Tabii. Her zuhur yerinde tümüyle zahir olur. Şimdi bir zuhur yerinde bir mana meydana geldi. Orada o mana tek olarak zuhur ediyor gibi görünüyorsa da aslında bütün manalar o zuhurun içerisinde az veya çok nisfi olarak gizli. Şimdi ağaç diyelim. Ağaçta meyve var diyoruz değil mi? Mevva meydana geliyor diyoruz ama o meyvenin meydana gelmesi için bütün isimler onda geçerli. Bir sefer kudret ismi var, bir sefer hayat var, ondan sonra ilim var. var, irade var, var. başarı var. Yani bütün isimler ne varsa hepsi o yerde mevcut. Ancak ne meydana geliyorsa o isim daha ağırlığı. Mesela diyelim ki 100 tane isimden. una göre kimse de varum bırakmıyor ne düşüncede olursa olsun bu kadar tevazu olun ne demektir ya. İşte öyle hakikatler var gözümüzün önünde ki biz bunları tabii olarak görüp geçiyoruz Eğer biraz incelemeye hakkımızla şiddetli yakınlıkta bakarak geçiyoruz ve ne esâri lahije var içerisinde her mertebede, her mahal ve makamda ayrı bir yüz gösteriyor. Birde de, Batında da tasavvur olunan, sadece maddi şeyde değil, batında dahi tasavvur olunan her akılda makul, yani her akılda düşünü, düşünülen, her gönülde mana, her kulakta işiten, her gözde gören odur. Yani insan bir şunu düşünebilse yani, her gözde gören o olduğuna göre, her göz karşılıklı birbirine baktığında her göz her göz hakkı seyrediyor. Ve namatüllifesel ve eshulla. Yani nereye dönerseniz dönün hakkın ve çoğaldır. Da nasıl anlatsınlar? Nasıl desin? Yani bu kadar açık olan bir şeyi. Ne diyor? Şahıtlarımızdan yakınım diyor. Da ne desin? Ne diyor sonra? La tah la tahzen. İlla Allah bana. Mahzun olma. Allah bizimle beraberdir diyoruz. Mağarada. Mağarada. Daha daha nasıl söylesin? Ya? Biz şimdi ona mağara hikayesini vererek ha, onlarla beraber de başkalarıyla yok diyoruz. Öyle biriyet evet oluyor ya, yani. Oraya özel olarak onu atfediyoruz. Yoksa mahal olarak söz konusu olan bir şey değil. Hiçbir şey şeysiz ya. değil. Yani. La tahzen. Bak. <gülüyor> <gülüyor> mahzun olma yani. Mutlak surete mahzun olma. İnna Allaha muhakkak ki Allah bizimle beraberdir. Beraberdir demesi dahi ifade ediyor işi. <gülüyor> bir başka ifade. Biziz <gülüyor> Bir yüzden tecelli eder, bir yüzden bakar, aşık ve maşık, talip ve matluk, yani seven ve sevilen talebeden ve edilen. İtikad eden ve itikad edilen ayrıca hep tek şey olduğunu anlayıp vahdete erince artık Arif tek bir itikad ile kendini kayıtlamaz. İşte İslam dininin getirdiği hakikat bilir. Tevhid İslam dininden ne var dinler esma düzeyine kadar işi getirdiler. Efal ve esma diye yani tenzih, tenzih ve teşbih, teşbih özelliklerini ortaya koydular. Fakat tenzih ve teşbihi birleştiremediler. Yani farkta her iki tarafta farkta kaldı. Az, evet. Birisi tenzih dedi, hak göklerdedir dedi. Birisi teşbih dedi, hak yerdedir dedi. Fakat gökte midir, yerdedir ikisi arasında boğuldular. Neticede İslam dini geldi. Leyse kemis diye şey bebek suretiyle tenzih ve teşbihi birleştirip onun üzerinde bir yaşam. Yani öyle bir hal vardır ki aslında gerçekte tenzihten geçecek teşbihten geçecek tevhitten de geçecek işte burada bahsettiği vahdete ermek bu öyle bir iştir ki tevhidin üstünde olan bir iştir. Vahdeti vücut vahdeti mevcut ve onun üstündeki hal, yani vahdeti vücudu ve vahdeti mevcudu idrak ettikten sonraki <gülüyor> hal, haldir ki bu. Vahdete erince, yani vahidiyet makamına erince, vahidiyet makamına erince, artık Arif tek bir itikad ile kendini kayıtlamaz. Böylece de baştaki Arif'in tarifi anlaşılmış olur. Burada bir hikaye daha var. Birkaç ağma meslebi de var evet. bir yerde toplandıklarında aralarında konuşurlar. Acaba biz bir fili görebilir miyiz diye ağmağlar aralarında konuşuyorlar. Bir zaman sonra bir fil çobanı rastlar bunlara ve alıp götürür bir filin yanına. Ağmağların kimi? Filin kulağına, kimi ayağına, kimi karnına, kimi ortamına yapışırlar. Sonra da başlarlar aralarında tartışmaya. Ayağına yapışan filin direkt gibi bir hayvandır bu der. Kulağını, kulağını tutan sofra gibidir der için. Karnını tutan küp gibi olduğunu Geçiyoruz. hazarat <Gülüyor> ilahi Yani, beş ilahi tereddül mertemesi. Bütün bu anlatılanlardan sonra, şunu da bilesin ki, allah Teala'nın zatına ve sıfatlarına nihayet olmadığı gibi, <gülüyor> Hakikatte alemlerin dahi nihayeti yoktur. Zira alemler cenab Hakk'ın isimlerinin ve sıfatlarının zuhur yeridir. Zuhur eden sonsuz olduğuna göre, zuhur yerlerinin de sonsuz olması tabidir. Şimdi yukarıda her ne kadar allah Teala'nın zatına ve sıfatlarına nihayet olmadığı gibi sözü geçiyorsa burada zaptına sonluluk veya sonsuzluk diye bir şey ifade etmek mümkün değil. Her ne kadar bu cümleler bazı şeyler anlatmak için konulmuş ise de oraya aslında zaptında sonluluk veya sonsuzluk şeklinde diye bir şey geçmesi muhal mümkün değil. Çünkü zapt dinler yerde ne zaman var ne mekan var ne evvel var ne ahır var ne olduğu bilinme. Zatılı, zatlının bildiği bir yer, bir mahal olan bir yer. Dolayısıyla da nihayetlik, sonluluk veya evvellik diye bir şey söz konusu değil. Ancak sıfatları yönünde sonluk meselesi ortaya çıkar. Evvellik ve sıfatları, isimleri ve yönünde çıkar. Kulli yemin rühezi 29 O her an yeni bir şamdadır, iştedir, yani zuhurdadır ayet kerimesindeki mana gereği sunat ilahiyeye son yoktur. Hatta kudretinin kemalinden bir kula aynı tecelliyi iki defa eylever, yeni yeni suret ve görüntülerle tecelli eyler, daima iki kişiye aynı tecelli olmamıştır ve olmazlar. Kudreti i yüce şanı azametlidir, kendinden gayrı ilah söz konusu değildir ne hakka nihayet var ne de zuhur yerleri olan alemlere son vardır. İşte burada hakka nihayet yoktur dediği alemlerin varlığı olan hak için alan bu alemlere son yoktur. Buna rağmen izah dediğinde alemler için toplu olarak 18 ve tavsilatıyla da 18 bindir demişlerdir. Nitekim İbn-i Abbas Rasulullah s.a.v Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet eder ki hatta Teala'nın 18 bin alemi vardır ve bu gördüğünüz dünya o alemlerin bir tanesidir. Ancak bu alemlerin hepsi Hazarat-ı Hamze-i yani 5 ilahi mertebe ya da bir diğer günümüz tabiriyle 5 ilahi boyut İsvi altında 5 alemde toplam. gayb Mutlak mutlak. Bu alemin çeşitli isimleri vardır. gayb mutlak, alemi i ölçü ve şeklin söz konusu olmadığı la tayyün alemi. Bırakma, yayılma, her yana sirayet alemi. Mutlak alemi, mutlak ama, sırf vücut, mutlak vücut, sırf zat, ümmül kitap, mutlak beyan, yayılma noktası, gaybların gaybı. Kur'an-ı Kerim'de ve innehu mefatihu'l gaybi la ya'lehu illa hu. 6.59 Gaybın anahtarları onun indindedir. Onları ancak o bilir. Buyurulur. Evet yukarıda sayılan isimlerin hepsi aynı mertebenin ismidir. Ve bu itibarla bu makamda Hazreti Hak Tam bir izzet ve alemlerden istiğna ile anılır. Hakikatte bu makamda ne makam, ne mertebe, ne isim, ne resim, ne sıfat, ne sıfatlama vardır. Ancak bu durumun idrak edilebilmesi için tabirlere de lüzum var. Zira bu mertebede zat tam bir tenzihtedir. Henüz esma ve sıfat dairesine tenezzül etmemiştir. Bütün isimlerin ve resimlerin zatı hakta, yoklukta olduğu makamdır. Şimdi gayb dendiği zaman bu alemin ötesinde bir gayb hatırımıza geliyor. Aslında gayb dendiği zaman iki türlü gayb var. Gaybın bir tanesi mutlak gayb. Diğeri ise mutlak yokluk. Burada bahsettiği ol, mutlak yoktur. Diğeri ise şehadet alemine göre olan gayb. Gayb-ı işte. Aslında âlimül gaybı ve şehadet ifadesiyle gayb ve şehadet aynı şeydir. Ancak bizim beşeriyet görüşü ile, şartlanma görüşümüz ile Ahiret dendiği zaman, <gülüyor> gayb dendiği zaman, bu hayattan sonra karşılaşacağımız ve içerisinde yaşayacağımız hayatı gayb alemi olarak biliriz. Gayb alemi dendiği zaman, gayb yani yok manasına gibi düşünürüz. Aslında <gülüyor> eğer bir insan kendi varlığının hak olduğunu idrak etmiş ise, Hakkani. hakani bir varlığa bürünmüş ise, onun için artık gayb âlemi, şehadet âlemi diye bir şey söz konusu olmaz. Nasıl ki madde yaşayan varlıklar, varlıklara göre diğer âlem gayb âlemi hükmündeyse, orada yaşayan varlıklara göre de burası onlara gayb âlemidir. Yani ruhlar âlemi dediğimiz âlemdeki hayat onlara şehadet âlemidir, onların müşahede âlemidir, Burası onlara göre gayb halidir. Onlar bunu görelim. Göremedikleri için onlara gayptır. Evet. E peki hangi kaideye göre gayb veya şahadeti günü verir? Şahane körne, senin körne. Eğer körne, hallerine göre. Demek ki her varlığın, evet. her varlığın kendine göre gaybu ve şahadeti ayrı ayrıdır. Evet. Dolayısıyla şurası gayptır, burası şahadettir diye ayırmak mümkün değil. <gülüyor> Ancak dayı mutlak, ancak mutlak, idraki çok zor mümkün olan bir haldir, ki o ağaah halde deniyor oraya. Onunla bunu karıştırmamak lazım. Çünkü biz artık düşünmüyoruz. Bu an gelimde illallah haladan ilmün, al alaemin, altı yelli muhakkak ki Allah alemlerden tanıydır. Ve elâ ta'alü'l insâne khînen min'd-dehr, lem yunkun şeyen meşkûran, yekun şâhid'dir. Eyvallah. İnsan üzerinden bir zaman geçmedi mi ki o zaman insan anılan bir şey değildi. Allah Allah. Şu ayet-i Rabbikel Rabbi izzeti Allâhi azzevu 35 80. Rabbine karşı hayretini derinleştir. Rabbin tenzih sahibidir. Buyuruyor. Hadis şeriflerde çünkü kendim mahdiye gizli hazineydim.